Görmediğim torunuma nasıl kavuşacağımı bilmiyorum. Kavuşmak için nasıl dua etmeliyim diyor. Bir ailevi bir problem mi var acaba ya da uzaktalar mı? Nasıl dua etmesi lazım? Tabii acaba? o problemleri bilmiyoruz ama Cenab-ı Hakk'a seher vaktinde kalksın. Seher vaktinde sahur yaptıkları vakitte ellerini açsın. Bütün gönlüyle beraber gönlüne göz yaşlarını da eklesin. Cenab-ı Hakk'a dua etsin. Rabbimiz inşallah dualarını kabul eder.